İslam'dan Hayata Ölçüler Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren... Muhterem Nureddin Yıldız Hocam'la İslam'dan Hayata Ölçüler programını inşallah icra etmek üzere huzurlarınızdayız. İslam'dan Hayata Ölçüler'i konuşurken Amentü çerçevesinin öncelikle hayatımıza nasıl yansıyacağı üzerinde duruyoruz. Bugün Peygamberlere iman ve Resulullah Efendimiz'le Sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkilerimizi, Hayatımızı tanzim ederken Bu iman Umdesinin e, Prensibinin Hayatımıza nasıl yansıyacağını inşallah konuşacağız Muhterem hocam hoş geldiniz Hoş buldum İsterseniz e, Peygamber nedir den e, Başlayalım sohbetimize Amentü çerçevesinde buyurunuz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ala Peygamber Arapça bir kelime değil Arapçası Farsça. Nebi evet. Nebidir Nebi haber getiren demek Peygamber de Farsça Peygamber de onun Farsça, Farsça tercümesi evet. dilimize çok hoş bir şekilde oturduğu için evet. peygamber kavramı olarak kalmış e, haber getiren demek Evet. E, bu haber Getiren e, Kelimesi ifadesi e, Kim kime haber getiriyor evet. Haberci belli peygamber, peygamber evet. Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Haberci Merhaba, evet. Kimden kime haber getiriyor sorusuna cevap verdik mi e, Peygamber kimdir Ortaya evet, çıkıyor evet. Peygamber Allah'ın haberlerini Allah'ın Kullarına taşıyan insan demektir Evet. Yani peygamber e, Allah'ın Haberin niteliğini de konuşacağız Haberini alıyor evet. Kullara veriyor evet. Ya da Allah peygamberine bildiriyor Peygamberi de kullara Allah size diyor ki Allah sizden istiyor ki Diye e, iletmiş oluyor Bunun için peygamber Allah'ın Habercisidir evet. Celle Bu haberde Bizim anladığımız manada haber değildir. Yani biz yani haber Şurada deyince, şu oldu gibisinden ha, filan yerde e, trafik kazası olmuş. Bu bilgilendirmedir. Evet. Peygamberin ve peygamberlerin haber özelliği, kulları sokmak istedikleri kalıbı onlara öğretmektir. Yani insanları e, basit bir bilgilendirme değil. Evet. Allah insanları nasıl görmek istiyorsa. Bunu öğretsinler diye insanlara bildirsinler diye peygamberleri gönderiyor. Dolayısıyla peygamber ve bütün peygamberler haber bülteni okuyan bir spiker gibi değildir. Evet. Ee, bir çocuğun eline teslim edildiği bir öğretmen gibidir. Bir insanlık çerçevesi tabi çerçeveyi Allah çiziyor. Allah çiziyor. çiziyor. Allah'ın Allah çizdiği insanlık çerçevesini ee, i̇nsanlara taşıyan insan Taşıyor Bunun için yeri geldiğinde e, Rica eder Ağlar Gözdeşi akıtır Uyarır Sert tavır gösterir Yani Terbiye bir anlamda Tam anlamıyla eğitim evet. Ve terbiye yapar Yani haber bülteni haberi verir Akşamda evine çeker gider Evet Peygamber haber öğretip Çekip giden birisi değil Evet Alıp e, Kıvamına geçirip insanı Allah'ın iyi bir kulu, yaratılış gayesini gerçekleştirmiş bir kulu yapıp e, evine gider giderse eğer. Yani misyonu öyle tamamlanıyor. Evet. Çünkü peygamber habercidir dedik sanki böyle ahiretten haberler verip akşamda çekip giden bir e, spiger gibi anlaşılması yanlış tabi. Ne zamandan beri var peygamber hocam? İnsanla, İnsanla peygamber var. ilişkisi ne zaman başlıyor? İlk insan ilk peygamber zaten. Evet. İlk insan hem insan olarak yeryüzüne geldi babamız Adem aleyhisselam. Hem de allah Teala sen aynı zamanda peygambersin diye ona bildirdi. Kendisinin, eşinin ve sağlığında doğan çocuklarının peygamberi oldu Adem evet. aleyhisselam. Neden ilk insan, ilk peygamber çok önemli? Bu. Evet. Yani ölçüsünü alıp da geliyor, değil evet. mi? Ya? Çünkü Allahu Teala insanı e, boşuna böyle bir proje ürünü dışında yaratmış değildir. Evet. Yani insan. Abes deniyor, değil e, mi? Kur'an'da. Evet. Abes yaratmadı. Evet. Yani böyle işte bir de o çıktı piyasaya, o da bir dolaşsın diye değil insan, evet. bir maksat için yaratıldı. Bu da Allah'ın bir gayeyle yarattığı insanın bir dakika bile dünyada e, maksadının bildirilme alanı dışında durmasını engelli yapıyor. Yani Allah insanı bir gaye için yarattı. E, i̇nsan kendisi o gayeyi bulacak niteliklere sahip değil. E, gönderiyor, yıllar geçiyor ne yapacağını bilmiyor insan. Bu başıboşluktur. Allah'ın mülkünde. Allah'ın işinde başı boşluk olmaz. Evet. Ne ilk insan gönderildiğinde olabilirdi bu ne de 7 milyar insan olduğu zamanda olabilir. Allah'ın yaptığı iş yerli yerinde, hikmetli ve kusursuzdur. Yani buradan şu da çıkıyor. Yani mesela bundan 1000 sene evvel peygambere ihtiyacı vardı da insanın. Bugün artık 7 milyar olunca yoktur. Ya da teknolojiyle aklını güçlendirdiği sürece evet. hayır insan insan olduğu sürece. Evet. E, yeryüzünde de insan var olduğu sürece evet. e, birisinin ona yönlendirme yapması lazım. O da peygamberdir. Peygamberin hayatta olması veya programının var olması şeklinde gerçekleşir bu. Mesela şu anda e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bin küsur senedir dünyada yok. Evet. Ama Getirdiği programı olan Kur'an'ı, sünneti dünyada en ince ayrıntılarına kadar var. Dolayısıyla kimse çıkıp da peygamber yoktu diyemez. Evet. Şimdi var olsaydı zaten mesela Güney Afrika'ya gitseydi ya da bu Güney Afrika'ya gönderseydi Kur'an-ı Kerim'i gönderecekti onunla. Evet, evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Güney Afrika'ya ulaştıysa Kuz, yani Kuzey bir ab gelmiştir ya da peygamber Vardır. Kesinlikle gelmiştir. Evet Peygamber Kesinlikle. vardır onun Hükmü e, icra Halindedir demek. Bu Şekilde durumda. iman ediyoruz Gerçekte böyle zaten. Evet. evet Peygamber haberci demektir Ama habercinin niteliğini de bu Şekilde ele almış. Şöyle olarak. tarihe Baktığımızda hocam yani Kur'an'da da peygamberlerle Kavimlerinin insanların ilişkilerine dair Birçok örnek anlatılır. Nasıl bir seyir takip ediyor? Genelde insan peygamber ilişkisi. Yani mesela sizin ifade ettiğiniz insan abes yaratılmadı. Yani Allah'ın yaratmakta bir maksadı vardı. İnsanın bunu idraki ya da peygamberlerin bu noktadaki uyarıları hemen karşılığını bulmuş mu? Nasıl bir akıştan söz edilebilir? Şimdi üstadım insan her şeyi iyi düşünüp iyi yapabilen engelsiz bir mahluk değil. Bir hakikati unutmamamız lazım. İlk insan toprağa ayağını bastığında düşmanıyla beraber bastı. Belki de düşmanı olan iblis insandan önce geldi. Evet. İnsanı hava alanında iblis karşıladı. Hoş geldin <gülüyor> dünyaya diye. Dolayısıyla insan mükerrem ve mükemmel bir var. Evet. Aklı Öjde, var evet. Aa işte organları var Aslı cennet görmüş evet. Cennet için tekrar yaratılmış evet. Ama Biraz önce dediğimiz gibi Allah'ın hikmeti gereği İnsanın bir de rakibi var evet. Şeytan var İblis evet. Evet. adıyla evet. ortaya çıkan Sonra şeytanlaşan Büyük bir güç var Evet, daha önceki o, programlarımızda evet. bu ilişkiyi geniş geniş anlatmıştık. Yani evet. şeytan şimdi var. Bir de şeytanın insanın içinde bağlantı kurduğu nefis diye bir organ var. Evet. Yani, İç şey, ben yani dışarıdan şeytan saldırıyor. Evet. İçeride de adamı var. Evet. İnsanın içinde de nefis diye bir adamı var. <gülüyor> evet. Bir sürü işleri ona yaptırıyor. Yani ona evet. çanağı çömleği hazırlattırıyor. Gelip sofrayı onun üstüne kuruyor diyelim evet, evet. Şimdi insanı Allah'ımız Yaratırken Celle Celaluhu, içinde nefis Dışında şeytanın Sürekli kötülüklere Zevklere ve ölçüsüzlüğe evet. Hesapsız Yaşamaya Sevk ettiği bir ortamda evet. Yarattı insan bu evet. Böyle bir insan Peygamberler Aleyhisselam Yeryüzüne geldiklerinde Mesela bin kişilik bir e, nüfusa peygamber olarak geldiklerinde bir peygamber Şid aleyhisselam mesela evet. Nuh aleyhisselam mesela bir peygamber geldi bu bir peygamber bin nefisle karşılaştı evet. bin nüfus bulması demek yani bin kişilik bir kasabaya gelmesi demek e, yeryüzünde tuyan yapmak isteyen azgınlık için hareket eden haram, helal, hak, hukuk tanımak istemeyen, sürekli uyumak isteyen, sürekli yemek isteyen hiç fesada kan dökmeye itaat etmek istemeyen yönelebilecek. Kendisini hep tek ölçü görmek isteyen parası olan da gözü olan şehveti olan, şehvetliliğine uygun olanı peşinde görmek isteyen nefislerden oluşmuş bin kişilik bir ordu gördü peygamber. Evet. Zaten o insanlar nefislerini dizginlemiş Olsalardı Yani nefislerine oturun aşağıya canım Neyinize gerek sizin olmayanı yemeyin de oynamayın e, Haram yemeyin Haram konuşmayın Diyebilecek olsaydı insanlar bin terbiyeli nefis Ya da 3-4 tane azmış e, Hücreler Ama onun dışında genelde nefisler iyi olsaydı peygambere ihtiyaç yoktu Evet peygamber hep Deyim yerinde ise kudurmuş Yörelerin e, ürünüdür yani peygamberler sürekli oralara e, gelirler evet e, yangına müdahale yangının en tutuşmuş olduğu yerde yapılır evet insan nefsinin en azdığı en e, yoğun e, tuyan ettiği yer neresi ise mıntıka neresi ise peygamber işte lüt kavmi zamanın birinde en ağır fesadın olduğu yerde Peygamber oraya geldi. Çünkü yangın orada. Oranın evet, söndürülmesi evet. lazım. Yani yan taraflardan söndürmenin bir kıymeti yok. Öbür i̇nsan, tarafı tutuşturuyor. İnsan bir anlamda yaratılış gayesini kaybetmişse peygamber geliyor ve yeniden yola sokuyor. Vaka insan. en yaygın neredeyse. Evet, evet. Olay en ağır nerede cereyan ediyorsa oraya geliyor. Şimdi peygamberler bir defa ağır vakaların olduğu yerlere geldiler. Evet. Bin nüfuslu bir yerde bin kudurmuş Ölçüyü kaçırmış e, ipten saptan çıkmış Nefsin bulunduğu Bir e, alana geldiler Dolayısıyla peygamberler bir konferans yapıp Arkadaşlar oy birliği yapalım Kabul edenler etmeyenler demeye hiç fırsat Bulamadılar evet. Çok kaba ölçüyle söyleyecek olursak Her peygamber kendisini Çocuklarını diri diri toprağa gömecek Çapta bizim peygamberimizin evet, Örnek evet. alacak olursak aleyhisselam e, Azgınların ortasında buldular evet. Böyle bir İyiler bir tarafa ayrılsın, kötüler bir tarafa ayrılsın diye bir anket yapacak vakitleri bile olmadı. Evet, Dolayısıyla evet. peygamberler sürekli eziyetler çektikleri, sürekli e, muhataplarının itiraz ettiği ortamda bulundular. E, en yaygın örnek olarak mesela Nuh aleyhisselamı aldığımızda, ya Öyle bu Kur'an'dan başka bir kaynağın bilgisi olsa mümkün değil inanmak yani 50 yani. sene, 100 sene, 200 sene, 800 sene, 900, 900 sene artı 950 sene evet. sabredilir mi bir şeye? Eymen. malubun Yani mesela. Bir de çok enteresan hocam. ...hadi eve geliyorsun akşam eşin oturuyor... ...gene <gülüyor> muhabbet ediyorsun... ...baba üzülme biz varız senin yanında falan diyorlar... ...sabaha kadar teselli buluyorsun diye. Evet, ...o da evet. yok Nuh Aleyhisselam da. mi? Evet. ...yani akşama kadar... Ya git, bile git Nuh ya. işine bak... ...deli sen diyorlar... Evet. ...akşam geliyor eşi daha ağır sözler söylüyor... Ya, evet. ...oğlu daha ağır sözler söylüyor... ...ve 950 sene... Bunun adını sabırdan başka bir kelime bulmak lazım. Evet, evet, yani evet, müthiş bir şey ya. Evet. Sabır taşı diyorlar da olmaz. Sabır elması filan başka bir şey. <gülüyor> Taş çatlıyor çünkü. Evet. Doğru. Aleyhisselam. Yani peygamberler e, hiçbir zaman söz dinleyen, e, eğitim bizi diye e, form doldurup dilekçe vermiş insanlara gelmediler. Ne işin var burada? Git. Yani insanı yola getirmek için büyük mücadele. Yani in, Bazen can pahasına. İnsanlar Mesela tarihte görüyoruz ülkelerini işgal etmek isteyen e, yabancılarla oturup pazarlık ettikleri işte bize şurayı bırakın gidin dedikleri oldu ama peygamberlerle hiç pazarlık bile etmediler. Evet, evet. Yani ülkelerini işgal edenlere gösterdikleri refleksten çok daha fazlasını peygamberlere gösterdiler. Evet. Bir yandan sevdiler ahlaklısın iyisin dediler başta peygamberimiz, peygamberimiz. aleyhisselam evet. olmak üzere ama peygamberlik görevini icraya gelince en büyük düşmandan daha kötü kabul evet. ettiler ve işin çok daha garibi e, yani peygambere karşı müthiş bir söz birliği yaptılar evet. kendi ülkelerini e, işgal edeceklere karşı işte şöyle de olur böyle de olur fikir ayrılıkları oldu iş peygambere gelince Tek el tek yumruk olup peygamberleri e, dışladılar. İşte Nuh Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan hepsinde bir farklı çeşidi bu zulmün muhakkak var. Bundan anlıyoruz ki e, Kur'an-ı Kerim 25 peygamberin adını anıyor, e, ama on ama binlerce peygamber evet, evet. var. Yani on binlerce peygamber var. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamber göndermediğimiz yer yok anlamında. E, sinyaller evet. veriyor evet. Yer ismi saymıyor Şuraya şunu gönderdik filan demiyor ama Anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim peygamber her topluma ha, Göndermediysek peygamber bize hesap sormayız zaten diyor. E, diyor. Evet. Dolayısıyla Demek ki insan bulunan her yerde Bir peygamber, peygamber bulundu mu artık evet, 10 bin evet. senedir Şu kadar belki de daha fazla insanoğlu yeryüzünde var e, Bu zaman zarfında işte e, tarih kitaplarımızda 120 bin civarında bir Peygamber Peygamberden bahsediliyor evet. Kur'an-ı Kerim 25 tanesini Bunların isim Yer yer isim isim veriyor Şu peygamber şu peygamber diyor Bunların hayatlarından e, Kesitler var Yusuf aleyhisselamından işte Süleyman aleyhisselamından Davut aleyhisselamdan Yunus evet. aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselamdan Lut aleyhisselamdan Kiminden uzun uzun vakalar Yunus aleyhisselamdan var Çok kısa bir iki kesit Ondan var ee, mesela Yunus Aleyhisselam'ın işte kavminden çektiği Sıkıntılara karşı bunları protesto edip Çekip gitmesi sonra işte balığın karnına düşmesi, düşmesi evet. Yani bunlardan anlaşılıyor ki Peygamberler Aleyhisselam cemiyen e, Böyle Sınıfta oturup Ders dinleyen bir talebeye gelmediler, gelmediler. Yani sınıfa zor bir, Sınıfa girmeyen Zor bir görev yaptılar Yani Çok zor müthiş zor kelimesini biraz şimdi zihnimde karıştırıyorum onun yerine ne koyalım diyorum evet, çünkü zor evet. demek hadi biraz, ha, yani, biraz edince, evet. yani zorun üstünde bir meşakkate katlandılar evet. Allah da ona göre onların makamını yükseltti evet. ama hocam şöyle bir şey şimdi peygamberlere iman amentü esaslarından dedik ee, yani amentü esaslarına inanmak da bir insanı dinin içinde veya dışında inanmak inanmamak kılıyor. Neden peygamberlere iman bir amentü esası oluyor? Yani daha böyle geniş bir ilişki içinde düşünülemez miydi? Yani neden bu kadar hayati işlerinde de konuşalım? Şimdi e, burada... İsterseniz ben şöyle bir soru ben size sorayım. Peygamberimizi mi kastediyorsunuz? Bütün peygamberlere iman neden mi diyorsunuz? Siz? Hayır yani bütün zaten onu da ihtiva ediyor. Ha, yani, temel temel konuyu temel olan, konuyu tamam. konuşalım. Şimdi e, ben insanım. Allah'a kul olacağım, mümin olacağım veya olmayacağım. Evet. Başka alternatifim yok. yok Üçüncüsü yok, buna. yok evet. Ölürken iman etmiş birisi olarak öleceğim. Veya iman etmemiş biri maazallah. Evet. Ölüp gideceğim. E, bunu kabul ediyorum. Evet Allah'a iman etmiş biri olarak ölmek istiyorum diyor bir insan. Evet. Kabul ediyorum diyor. E, bu arada iletişim kaynağı olan peygamberi kabul etmediğin sürece gerçekte bir kabul değil bu. Koliyi evet. almıyorum ben ama gönderdiğinizi kabul ettim diyorum. Evet. evet. Yani peygamberi aradan kaldırdığın zaman İman ettim sözü benim zevkime göre imana dönüşecek insan evet, olarak evet. Tamam varsın güzel çok güzel diyeceğiz Mesela, Allah Teala ya e, e, Tamam ha. Ha, Allah ha, var. var he var Yani sen orada dur biz burada duralım var manasında evet. Halbuki peygamber bu var demenin gereklerini öğretecek bana evet, evet. Mesela şimdi bazı insanlar sünneti niye yok sayalım diyorlar Evet, ona da aslında geleceğim ama e, Ona da geleceğim vesile... e, Çünkü sünneti kaldırdın mı Çok yüce kitap Çok yüce Kur'an deyip istediğin gibi bir Müslüman oluyorsun Ondan evet. sonra nasıl namaz kılacağım Ya bir git gir camiye çık diyor Tamam giriyor çıkıyor hatta camiye bile gerek yok Çünkü Kur'an'da caminin minaresi falan Anlatılmıyor nasıl olsa evet, evet. Yani ara şartları Kaldırılmış bir iletişim Yok iletişimdir evet. Orada bir santral var Burada bir e, makinemiz var. Arada kablo yok. Nasıl çalıştıracağız bunu? Yani. Elektriğin kökü orada. Makine burada. E, yani biz bağlantı kuramıyoruz. Peygamber Allah ile insan arasındaki bağlantıdır. Ve özellikle de bu insandır. Evet. İnsanın dışında bir bağlantı söz konusu olacak olsa. Mesela melekler aradaki iletişimi kuracak olsalar. Cinlerden birisi aradaki iletişimi kuracak olsa ya da işte şimdiki isimlendirmeleriyle böyle metafizik bir varlıkla e, iletişim kurulacak olsa bu da bir ölçüsüzlüktür. Çünkü yani çıkar melek, göre melek bana dedi ki işte rüyamda gördüm ki gibi herkesin ilahlaşma herkesin peygamberleşme herkesin istediğini yapma gibi bir başıboşluktur bu bu nedenle evet. Kur'an-ı Kerim istrarla insandan peygamber içinizden evet. birisi evet. içimizden birisi insanın iki şeyi tıkatılmış oluyor bu mucizelerle geliyor belgeyle geliyor dolayısıyla herkes bir hayal gördüm rüya gördüm diyemiyor İkincisi Allah Gönderdiği dinini bir insan üzerinde uyguluyor. Evet. Onun da çocuk çocuğu var, eşleri var. O da hastalanıyor, o da yatağa düşüyor, o da düşmanı ile uğraşıyor. İnsan olarak Allah'ın ölçüsü nasıl müşahhaslaşır, değil mi? Onu, onu ortaya Ve koyuyor. Ve bir insanın kaldırabileceği bir şey olduğunu, olduğunu ispat evet. ediyor. Yani ben bir yetim çocuk, mesela Peygamber Aleyhisselam'ın e, üzerinden bunu uygulayacak olsa, yetim bir çocuk, mal yok, mülk yok. ...amcasının nimayesinde büyümüş bir çocuk... ...dünya tenezülsüz ...Allah kul ol deyince... oldu ispatı... ...bu zengin işi değil demek ki... Evet. ...bu çevre işi değil demek ki... E, ...tek kalmaya razı oldu dünyada... ...demek ki kulluk için kitlesel bir hareket... ...gerekmiyor... ...tek evet. başına bir mağaraya çekilip... ...kulluğu yapabiliyorsun... ...yani pek çok alternatiften alıyoruz bunu... ...bakıyoruz ki peygamberler... ...insan olmaları gerekiyor... ...insanlar... Ve muhakkak varlıkları gerekiyor. Öbür türlü uzaya açılmış bir isteğimiz var. Uzaydan sürekli bize istekler geliyor. Bu hiç mümkün olmayan bir şey olur. Böyle bir şey isteseydi Allah bizden milyon çeşit müslümanlık oluyor. Evet. İnsan sayısı kadar. İnsan Müslüman sayısı oldu. kadar. Tek evet. standart var. Şablonumuz peygamber evet. Aleyhisselam. Bu şablonun üzerinden müslümanlık yaşıyoruz. O zaman belki şimdi bir ara vereceğiz de hocam kısaca yani Allah'ın gönderdiği peygamberler arasında da bir insicam var değil mi? Ana çizgide bir Bütününe evet. imanımız da buradan kaynaklanıyor. Evet. Çünkü bu ilk insandan son insana kadar ...geçecek bir sistem bu... ...ilk evet. insandan son insana kadar... ...bütün insanlar... E, ...peygamberlere e, bağlılar... E, ...aradan birine... ...iman etmemek... Evet. ...veya bir tanesini abartıp... ...öbürünü yok saymak... ...bu sistemi alabora eder... Evet. ...onun için her yasıdan sonra... ...camilerimizde okunan... ...bize de Efendimiz Aleyhisselam'ın... ...tavsiye buyurduğu... ...peygamberler arasında... Ayrımcılık yapmamak Bütün evet. peygamberler Çünkü peygamberlerden biri Yani, beyni beyni yani Biri evet. başka bir sistemin peygamberi değil Değil ...başka bir şey söylememiş... Evet. ...aynı şeyi söylemiş olmaları... ...insanlığın bütününe karşı... ...bir belgesidir Allah'a. Evet. ...yani on bin sene diyelim... Adem Aleyhisselam'dan beri tek şey söylüyorlar... ...la ilahe illallah... i̇llallah. E, evet. bunu, ...bu bir defa insanlığı bağlayan... ...çok büyük bir belge... Evet. ...yani bunlardan biri farklı bir şey söylemiyor... Evet. Bizim sistemimiz değişik B versiyon peygamber değiliz demiyor. <gülüyor> evet, evet. Ee, ne oluyor? Bu bütünlüğü kabul etmekte insanın karşısında bir güç olarak, imtihan evet. gücü olarak bekliyor. Hocam bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Evet. Ondan sonra biraz daha yakın arasıllar Efendimizle Salallahu ilişkimize müsallallah Ali ve selamle geçeceğiz. Değerli dinleyiciler bizden ayrılmayın kısa bir süre sonra beraber olacağız efendim.